Eğlendiriyor beni dedikodularınız Yüzüme gülüp ardından konuşmalarınız Ne gözünü sutar ne de dualarınız. Çekemeyenler parti kursa kazanırsınız Görüyorum her başında başında mi? Utanmadan bir de soruyor benziyor zime. Hadi canım hadi öteye hadi bas geri. Takdir etmek isterdim bu vizonsuz azmini Yüzde yüz enerji bu nasıl bir sinerji Tek tek ediyorum heterlerimi hala Bana bitmeyen bu enerji %100 enerji bu nasıl bir sinerji Tek tek ediyorum eterlerime alerji Umumda mı değil hiç? hanginiz ikinci Allah Allah bana bitmeyen bu enerji Yok bende olan yok sende Kalite gör sayemde Okunmaz hesamende Adımın geçtiği hiçbir yerde Ağzında kuş tutsan yer yakarsın canım ateş olsan ikinci bir şansım belki de olurdu Milyarda bir olsa da Hindistan'da da olsan Yüzde yüz enerji bu nasıl bir sinerji Tek tek ediyorum eterlerime alerji Bunda mı değil hiç hanginiz ikinci Allah lütfu bana bitmeyen bu enerji Yüzde yüz enerji bu nasıl bir sinerji Tek tek ediyorum eterlerime Almanın şarkı Olur aşkım Bir de o zaman Enerji Yüzde yüz enerji bu nasıl bir sinerji Tek tek ediyorum etelerime alerji Umumda mı değil hiç Hanginiz ikinci Allah lütu bana bitmeyen bu enerji Yüzde yüz enerji bu nasıl bir sinerji Tek tek ediyorum etelerime alerji Umumda mı değil hiç Hanginiz ikinci Allah lütu bana bitmeyen bu enerji Yüzde yüz enerji enerji, yüzde yüz enerji, yüzde yüz enerji, yüzde enerji, yüzde yüz enerji, yüzde yüz yüzde yüzde enerji. Saçmana engin. Ya, yüzde <gülüyor> <gülüyor> enerji. Nasıl geldi enerji?